Kötü niyetle, koşa koşa Lut'a geldiler. Lût, ey halkım dedi, işte kızlarım, onlar sizin için, nikah akdiyle, daha temiz, şahibeden daha uzaktır. Öyleyse Allah'tan korkun. Emirlerini çiğnemekten sakının da, bari misafirlerimin yanında beni rüsvâ etmeyin. Yok mu içinizde aklı başında bir adam? Şöyle dediler, sen de pek iyi bilirsin ki, senin kızlarında hakkımız, ve onlarla hiçbir alakamız yoktur. Onlar da gözümüz yoktur. Ama sen bizim ne istediğimizi pek âlâ biliyorsun. Keşke dedi, size karşı yetecek bir gücüm olsaydı. Veya pek sağlam bir kaleye dayansaydım. Melekler, lût dediler. Biz Allah'ın elçileri seninleyiz. Hiç merak etme. Onlar size hiçbir kötülük yapamayacaklardır. Hadi öyleyse, gecenin bir vaktinde ailenle yola çık yürü.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 ve Rabbinin nezdinde damgalanmış taşlar yağdırdık evet bu taşlar şimdiki zalimlerden de uzak değildir